Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 26. Bölüm İfk Hadisesi Hz. Peygamber, Beni Mustalik gazvesi için Medine'den ayrılırken, yanına hanımı Hz. Ayşeyi de almıştı. Gazve dönüşü konakladıkları bir yerde, sabaha karşı hareket hazırlıklarına başlandığı sırada, ihtiyacını gidermek için ordugahtan uzaklaşan Aişe, geri dönerken, ablasından veya annesinden hatıra olan Yemen Yemenaki'yi gerdanlarını düşürdüğünü fark ederek aramaya koyuldu. Ancak… Karanlıkta onu bulup el yordamıyla tanelerini toplayıncaya kadar vakit kaybetmiş oldu. Konak yerine gelince kafilenin hareket ettiğini gördü ve yokluğunu anlayınca aramaya çıkacakları inancıyla orada beklemeye başladı. Ordunun artçılarından Safvan bin Muattal Es Sülemi, görevi gereği kamp yerini kontrol edince orada bekleyen Hazreti Ayşe ile karşılaştı ve onu devesine bindirip orduya yetiştirdi fakat kendisi yaya olduğu için hızlı yürümekle birlikte kafileye ancak kuşluk vakti ulaşabildi. Başlangıçta kimsenin dikkatini çekmeyen bu sıradan olay, münafıkların reisi Abdullah bin Übey ve adamlarının dedikodusu yüzünden huzursuzluklara yol açan önemli bir mesele halini aldı ve dedikodu şehirde kulaktan kulağa yayıldı. Öyle ki bazı Müslümanlar da bu fitne tuzağına düştüler. Sefer dönüşü rahatsızlandığı için bir ay kadar yatan Hazreti Aisha, aleyhindeki konuşmaları sonradan öğrenmiş ve üzüntüsünden tekrar hastalanınca Hazreti Peygamber'in kendisine önceki hastalıklarında olduğu kadar ilgi göstermediğini de dikkate alarak ondan izin alıp babası Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitmişti. Hazreti Aisha ile birlikte Başta Rasulü Ekrem ve Hazreti Ebu Bekir olmak üzere ailesi çok üzüntülü ve sıkıntılı günler geçirdi. Kendisinden nakledildiğine göre, Hazreti Aişe, Hz. Peygamberin tutum ve davranışlarından, onun da dedikodulara inandığı izlenimi edinmiş ve kendisini aklamak üzere ne söylese şüpheyle karşılanacağı düşüncesiyle, artık oğlu Yusuf'un başına gelenler karşısında sabreden Hazreti Yakup gibi Allah'tan yardım dilemekten başka çaresi kalmadığını ifade etmiştir. Bir süre sonra nazil olan ve Nur suresinin 11. ayetinden itibaren başlayıp devam eden ilahi beyan, bu dedikoduların çirkin bir iftiradan ibaret olduğunu, bu iftirayı ortaya atanların büyük bir azaba maruz bırakılacağını haber vermiş ve Müslümanların bu tür konularda basiretli davranıp dedikodulara alet olmamaları gerektiğini vurgulamıştır. Hz. Aişe'nin masum olduğunu ilan edip onu aklayan, Nur suresinin ilgili ayetlerini Hazreti Peygamber Mescid-i Nebevi'de Müslümanlara okudu. Ardından bu çirkin iftiraya karışıp yayılmasına katkıda bulunan sahabelerden Hassan bin Sabit, Mistah bin Üsase ve Hamne bin Cahşi, Nur suresinin dördüncü ayetine göre cezaya mahkum etti. Rivayete göre Meşhur şair Hassan bin Sabit, iftiranın diğer kurbanı Safvan bin Muattal ile aralarında eskiye dayanan bir husumet bulunduğu için, Mistah bin Üsase, akrabası Hazreti Ebu Bekir'den sürekli yardım almış olmanın ezikliğiyle, Hamne bin Cahşta Rasulullah Resulullah nezdinde Hazreti Aişe'nin itibarını düşürüp, kız kardeşi Zeynep'in konumunu güçlendirmek için bu fitneye karışmışlardır. Hazreti Aişe, kendisini fazlasıyla üzüp günlerce ağlatan iftira hadisesinin sonuç itibariyle hakkında hayırlı olduğunu anlamış ve şahsı vesilesiyle on ayetin birden inmesini ömrünün sonuna kadar hayatının en şerefli hadisesi olarak kabul etmiştir.